Radyo Tiyatrosı. Veysel Karanı. Program Yönetmeni Mehmet Atay. Yönetmen Yardımcıları Ümit İsmailoğlu, Niyazi Hancı. Senaryo Abdurrahman Çapar. Yayını hazırlayanlar Hüseyin Aydemir, Mahmut Çetin. Buraya İyi, topladım ya şey, şey, şey, şey, şey, ya Musaddak, şey, şey, şey. Bütün Karenileri gelenlerini niçin buraya topladın evet, evet. Evet. Evet. Ey Karenli asiller Sizleri buraya davet ettim Davet ettim çünkü köyümüzün üzerinde kara bulutlar dolaşıyor Kara bulutlar, kara bulutlar, kara bulutlar mı düşündüm. Evet kara bulutlar ya Siz köyümüzdeki tehlikenin farkında değil misiniz Ne tehlikesi ya Musaddak? Ey Hişam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 Tek çare onu öldürmektir Öldürmek, Öldürmek, yani. Ne diyorsun Allah sen Musaddak yen olmaz evet, evet, evet, olamaz, yaşan, Durun Ne söyleyeceksin ya Hişam Bakın Üveysin kölelerimizi kandırmaması için Daha basit bir yol biliyorum Söyle ya Hişam Nedir o yol Onu develerimize çoban yapalım Çoban, çoban mı çoban yapalım. Dinleyin beni Dinleyin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 Madem ki bizi buraya toplayıp fikrimizi almak istedin... ...biz de bu karara vardık. Hadi hemen Üveys'i buraya getir. İşte Üveys'i getirdim ya Musattak. Gel Üveys, otur şöyle. Allah. Hidayet Allah'tandır.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 <gülüyor> <gülüyor> Sen hakikaten delilisin ya Üveys Hiç bu kadar ucuza deve güdülür bu <gülüyor> Bu bizimle alay ediyor alay Susturalım şunu Niçin alay edeyim sizinle ya Musadak Üveys bu dünyaya para biriktirmek için gelmedi Onun için bin deveyi bir gümüşe güterim Günde bir gümüş sarf etmek benim için israf olur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 Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Şu kainatın içinde bir zerre dahi olamayan üveysin rızkını yine verdi.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 Evet işte geldik. Hadi yüce Allah'ın nimetlerinden faydalanın ki insanlar da sizden faydalansınlar. Fakat şuradaki deve neden inleyip duruyor? Dur bir bakayım. Ah. Ayağa kanıyor. Dur ey mübarek hayvan ayağını tımar edeyim. Bir de sardım mı tamamdır? Dur dur dur sakinleş. Bakın, saracak bizi nereden bulacağım? Ha tamam tamam tamam gömleğimden bir parça yırtarım. Şimdi şöyle sardık mı tamamdır? Ha, oldu işte. Hadi tedbir kuldan şifa Allah'tan. Bir görmeliydiniz o azgın develerle konuşup onları nasıl sakinleştirdiğini. Tam Üveys'e göre gelir. <gülüyor> Baksana develerle konuşuyormuş. <gülüyor> Ebu Raat kendi ağzıyla itiraf etti. Demek ki hakikaten deli. Ya ama Musaddak. Artık beni ilgilendirmiyor. Nasıl olsa benim develerimi kölelerim otlatıyor. Gerisini siz düşünün. <gülüyor> Dinle Musaddak. Üveys deli falan değil. Akıllı bir insan. Neyse lafı uzatmayalım ben gidiyorum. Doğru Hadi Ebu Rahat, biz de gidelim Peki ya Hişam Vakitte bir hayli ilerledi Hanım da iyice merak etmiştir Hoş geldin ya Ebu Rahat. Hoş bulduk Develerin yanında ne yapıyorsun Sağıyordum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 Eee bunun için mi develerimi sütlendi yani? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey Üveys'in farklı biri olduğu ve doğru şeyler söylediği. Onun her hal ve hareketinde bir ibret, her sözünde bir tut var. Çıldıracağım. Çıldıracağım.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 Şimdi beni iyi dinleyin Evet Bir an evvel üvesten kurtulmalıyız Fakat Musaddak Karen ahalisi ne düşünür? Merak etmeyin Kimse bir şey bilmeyecek İşte geliyor Hazır mısınız? Evet hazırız Musaddak Hadi güzel gebelerim Evlerinize dönün Sizler bugünkü haklarınızı aldınız Kulların da hakkını verin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 Übeyiz. Ya Üveyiz Herhalde içeride kimse yok İstersen içeri git bir bakayım Belki uyuyordur Hadi sen gir ben burada bekliyorum ah. Üveyiz'in ah. ama annesi ah. Ah. Sen misin yavrum Hayır efendim ben Hişam'ım E geldim Üveyiz daha dönmedi ki Dönmedi mi? E, ama nasıl olur? Develerimizi salmıştı. Nasıl? Aa, öyleyse nerede üveysin? Başına bir iş gelmesin. Yok e, yok yo, üzülmeyin. Siz şu hurmaları ve ekmeği alın. Belki birazdan gelir. Ne olur. Üveysi bulup yanıma gönderin. Ben onsuz ne yaparım? Merak etmeyin. Hemen üveysi buluruz.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 Bak şu Sersemin yaptığına. Şam hemen Musaddak'ın evine gidiyoruz. Musaddak, ya Musaddak, aç kapıyı. Buyurun kabilemin şerefli insanları. Ya Musaddak.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 Evet ya Ebarat Musatlakın evinin arkasındaki kulübede oturur Acaba nesi var çok telaşlı görünüyor Üveys. Üveys nerede Onu gösterin bana İşte burada yanımızda duruyor Üveys. Oğlum Dedemin aylardır iyileşemeyen Ayak yarasını bir günde Nasıl iyileştirdin Bir günde mi nasıl olur Ben sadece sardım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 çok yalnız kalıyorsun Üveys. Sonra bu hayaller sana hakikat gibi geliyor. Vehimler içindesin. Hadi. Evlerimize dönelim. Nereye Üveys? Sen gelmiyor musun? Ben ekmekle hurma alacağım. Siz gidin. Üsami.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 Allah'a ısmarladık Güle güle ya Üveys Yine gel olur mu? Ben artık gideyim anne Gün doğmak üzere Ne olur Üveys'im Olur olmaz yerde konuşma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 şu kadar devreyi güdemiyorsunuz. Tuz. Al. Ociğim, Uzakta Ne oluyor bu develere? Aa. Üstüme geliyorlar. Üstüme geliyorlar. Durdurun şunları. Vurdurun şu develeri diyorum. Hepsi nereden geliyor? Ne olur yardım edin, yardım edin. <gülüyor> Veys koşarak bu tarafa geliyor. Ey develer bırakın onu Kim olursa olsun Allah'ın kullarına acımak lazım Bırakın onu Hadi söz dinleyin Başım Ellerim benim. Ne oldu bana böyle Develer Neyse develeri sakinleştirdi efendim Ya Musaddak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 O dağda çobanlık yapmaya başladığından beri... ...kır bayır çimenlik oldu. Üveys'te bir sır var ama... ...acaba ne? Ben dağa gidiyorum. Üveys'in yanına. Bakayım neler oluyor. Ben de geliyorum bekle. Bak orada. Gördün mü? Kendinden geçmiş gibi.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 Biraz ekmek, iki tane de hurma yeter bana. Nügelleriyle başka insanlar doyabilir. Nasıl? Ne demek istediğini anlayamadık ya Üveys. Hurmaları Üsami'ye götürünüz. Sorarsa Üveys gönderdi dersiniz. Pekala. Ayrıca Musaddak'ın evinin arkasında yaşlı bir kadın vardır. Ekmeği ona verirsiniz. Eğer sorarsa Musaddak gönderdi dersiniz. Fakat fakat musaddak böyle bir şey yapmaz ki. Olsun. Senelerden beri hep musaddak gönderdi diyerek veriyorum. Musaddak'ı felaketlerden etmiştir. Hadi lütfen ekmeği ona götürün. Peki Yüveys. Dediklerini aynen yapacağız. Hadi gidelim. Bize müsaade. Selametle gidin. Kadabalık. Evet herkes sanki burada Evet herkes Ebu Ruat ayağa kalktı konuşacak herhalde Ey Karenliler Ey Karenliler dinleyin beni Susun susun Üveyse deli diyorduk Artık gerçeği görmemiz lazım Ne Ne dedi Ebu Ruat? Evet o her bakımdan hepimizden üstündür Bir deve çobanı mı bizden üstüne Ya musaddak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 Alemleri nuruyla aydınlatacak olan peygamberin gelmesi pek yakınmış Buna sende mi inandın ya ebarat? Görürsün ya Musattak Hı? Anne Hı? Sen hala uyumadın mı? Vakit çok geç oldu Bu gece kardin bir tuhaf üveysin Gözlerin bir türlü uyku tutmuyor Evet anne ...etrafta ah. o kadar aydınlık ve sakin ki... ...beni kapı önüne çıkartır mısın üveyiz? Gel öyleyse... Ah. Ah, ...kollarıma iyi tutun... Ah. Ah, tamam. Ah. ...tamam... ...tamam... tamam, tamam, ah. tamam. Ah. Ah. Ah. ...evet... Ah. ...işte geldik... Ah. ...şimdi çömeliyorum... Ah. Yavaşça sırtımdan inmeye çalış. <gülüyor> evet evet işte Aa, güzel. Ah güzel. Ah. Ne ılık bir rüzgar hissiyor. Oh çok ferahladım. Ah. Ne kadar farklı bir gece. Mehtap nur gibi yağıyor. Bu koku ne? Mis gibi, amber gibi, uçacak gibi.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 Böyle zannediyorum ki ahir zaman peygamberi son hak dini açıkça tebliğe başladı. Olabilir. Derhal gitmeliyim. Nereye yavrum? Son peygamberi görmeye. Oh, son peygamberi görmeye. Ya ben, annen ne olacak? ...annemin ihtiyaçlarını temin ettikten sonra... ...olmaz... ...kestirip atma anneciğim... ...ihtiyaçlarını temin ettik. ...ben temin emin anlamam... ...olmaz dedim... ...bir peygamber ki... ...18 bin alem onun hatrı için yaratıldı... ...bütün hak, din ve kitaplar... ...onu müjdeliyor... ...bütün yaratılmışların en üstünü... ...doğrudur... ...doğruluğundan şüphen mi var anne... ...benim oğlun olduğumdan...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 Buyur anacığım, sana çorba hazırladım. Canım istemiyor oğlum. Kaç gündür ağzına bir tek lokma koymadın, yemen lazım. Korkuyorum oğlum. Eburat ve Heşyam dönmeden, hak öğrenmeden ölmekten korkuyorum. Onlar gideri ne kadar oldu ve isim. Dönerler neredeyse anneciğim. Bütün Karenliler onların yollarını gözlüyor... Ebu yakınları. Gidişine sebep oldun diye sana kızıyorlar değil mi? Aslında onların ne büyük bir saadet içinde olduklarını bilselerdi. Bana kızmazlardı. Hadi. Çorbanı soğutmadan iç anne. <Gülüyor> peki. Peki Veysel. De ...bütün kareni Cebeli Hamra'nın en yüksek yerine topladın. Hani neredeler? İnşallah gelecekler. Bekleyin. En ufak bir kıpırtı bile yok. <gülüyor> sen hayal görmüşsün yine. Hani neredeler Üveys, evet, Neredeler? Foyan Nerede meydana çıktı Üveys. Sen yalancının birisin. Ben yalancı değilim. İyi ama Üveys. Hani neredeler? Yalancı, yalancı! Şimdi sana yalancı gününü göstereceğim. Geliyorlar. İşte Eburat'la Hişam geliyor. Şey Gel Karen'e aydınlık getirdiniz ya Eburat. Siz Resulullah Efendimiz'in yanından döneli pek kısa zaman geçti.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 İhtiyar annesi hasta ve ama olduğundan onu yalnız bırakıp gidemiyor bir türlü Ey karendiler gelin Üveys'e yardımcı olun Üveys'e kadınlarımız bakar Üveys'i Mekke'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gönderelim İyi düşündün ya Ebarat o buna layıktır Yarın Üveys'le konuşalım Doğru Konuşalım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 ne olur müsaade et anne Ama Ama ya peygamberimizi evde bulamazsan Anne sana söz veriyorum Peygamber efendimizi Hane-i bulamazsam Bir an bile beklemeden geri dönerim Ne dersin Yeter Yeter neyse. Anladım anneciğim Anladım Rızan yok gitmeme Anladım sen benim gören gözüm, tutan elimsin. Sen gidersen ben bir hiçan olurum. Allah herkesi erzeli ömürden muhafaza buyursun. İnşallah. İnşallah o büyük peygamberi görmeden de onun sevgilisi olursun. İnşallah. Amin. Ya Üveys. Buyur ya Ebarad. Ne zamandır sesleniyorum. Kusura bakma dalmışım işitmedim. Buyur. Bir arzun mu var? Sevineceğim bir haberim var. Ya Musaddak ya Üveys. Musaddak da Müslüman oldu. Elhamdülillah. Hakikaten güzel bir haber. Ve hemen efendimizi görmek için Mekke'ye gitmeye karar verdi. Hadi Üveys, sen de katıl. Birlikte gidin.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 Hişam. Ya Hişam. Sen ya Musatlak. Aleykümselam. Nereden geliyorsun? Ter içinde kalmışsın. Dağdan. Dağdan geliyorum. Dağdan mı? Ne işin vardı dağda? Üvey'si görmeye, ondan nasihat almaya gittim. Zavallı Üveyis. Annesinin ve Peygamber Efendimizin vefatından sonra iyice inzivaya çekildi. E konuşabildin mi bari? Konuşmak istedim.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 Selamun Aleyküm Aleyküm selam. Aleyküm selam Hoş geldiniz buyurun Hoş bulduk Bu köyün adı Karen midir Evet burası Karen'dir Burada Üveys adında bir zat varmış Onu ararız Evet Üveys develerimizin çobanıdır Onu neden ararsınız Üveys El Karaniye Teslim edilecek bir emanetimiz vardır Emanet mi Kimden nereden bir hediye gelir ki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 Ya Rabbi Ali mi dedi Evet Ali dedi Ne var ya Mısakta Yüzün sarardı Bunlar Bunlar peygamber efendimizin dostları Hazreti Ömer ile Hazreti Ali olmasın ya Ayşem Yazıklar olsun bana Nasıl da tanıyamadım Üstünde dua eden biri var Bu Uveys el Karaniye olmalı Evet Civarda başka kimseyi göremedik Hadi yaklaşalım Selamun aleyküm ya çoban Ve aleyküm selam Ey çoban Bize ismini bağışlar mısın Bir Allah kulu Hepimiz Allah'ın kuluyuz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 Sizi kim gönderdi Üveys budur ya Ömer Resulullah efendimizin Üveys el karani ihsan ve iyilikte Tabinin en hayırlısıdır Kıyamet günü müminlere şefaat edecektir diye buyurdukları Üveys el karani budur Evet ya Ali Benim kalbimde öyle diyor Üveys karşımızda Siz Siz Yoksa siz onun dostları Ömerle Ali misiniz Evet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 emaneti getirdik. Aleykümselam ama alemlerin efendisi beni görmediler ki. O seni tanıyordu ya üveys. Kainatın efendisi mübarek yüzünü bu illere döndürüp Yemen tarafından rahmet rüzgarları estini duyuyorum buyurdular. Herhalde yanılıyorsunuz. Ben, ben bu saadete layık biri değilim. Ben günahkar bir kimseyim. Hayır. Sen peygamber efendimizi görmediğin halde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 Neden titriyorsun? Üşüyorum. Heyecanından olmalı. Tir tir titriyor. Allah'ım. Allah i̇şte. Resulullah Efendimizin hırkası. Buyur ya Allah Allah'ım. Bu hırkayı giysin. Ümmetime dua etsin buyurdular. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ey üveysi bu eşsiz şerefi bahşeden Rabbim. Üveysi ve bütün ümmeti Muhammed'i yine onun hatırına affeyle. Amin. Alınca da karşında. Ölüm hepimize bu kadar yakın. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.